Yazılmasına katkıda bulunan Müslüman olmayan unsurlar da çoktur. Örneğin Honeim bin İsa, onun oğlu, tercümeler döneminde önemli görevler görmüş Suriyani müelliflerdir. İbnül Mukaffa, Müslümanlar tarafından e, eski Fars kültürü'nün İslama aktarılmasında önemli hizmetlere tabi tutulmuştur İbnül Mukaffa. Ya da ne bileyim daha sonraki dönemde Ebul Bereket El Bağdadi önemli filozoflardan bir tanesidir fakat Yahudidir. Ya da İbni Kemmune Yahudidir bunların son dönemlerinde iktida ettiğine dair elimizde bilgiler var. Eee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 eee İbn Haldun örneğin batırların e, Vahid Akman, İbn Haldun, Ömer Hayyem gibi isimleri hatırlatıyor. Herhalde siz de o yazıları görüyorsunuz. İbn Haldun'un e, 15. yüzyılda yaşamasına rağmen ki batırların iddiası 12. yüzyıldan sonra felsefenin yok olduğuyla İslam'da bunları hatırlıyoruz. Ömer Hayyem'i hatırlıyoruz. İbn Sina'nın takipçilerinden e, felsefe sadece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 e, felsefeden saymıyoruz biz İslam felsefesinden. Dolayısıyla İslam felsefesi sanki belirli alanla hapsolmuş gibi duruyor. Ee, alan ve kapsamla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar, diğer disiplinlerle ilişkisi üzerinde durmuştuk. Gazali'nin, e, Fahri Razi'nin, Tusi'nin, i̇bn Arabi ve Konevi'nin eserlerinden örnekler vermiştik. Ve sonuç olarak demiştik ki,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 Örneğin Osmanlı döneminde yazılmış eserlerden en basitinden Katip Çelebi'nin keşfi Sünnetin girişini anlamakta olan üst derecede zorlanırız. Gazanî'nin Miskatul Envarını anlamamız mümkün değildir. Belhasîn e, Mîtaĥkî'nin dönemden Cürcâni Şerûn Mevâkifî Türkçe tercüme edildi okuyun. İslam felsesi bilmeden bu eseri anlamanız mümkün değildir. Sadûddîn tafta eserlerini anlamanız mümkün değildir. Şunu söylüyoruz.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 birileri var, yazmış olmalar fakat bu yazmalar kayıptır, Müslümanlar tarafından ele geçirilmiştir ve onlar bunun üzerine e, bunu bize aktarmaktadır bununla ilgili örnekler çoktur arkadaşlar Olson'un Kenan Felisesi kitabını okuyun bütün bir İslam medeniyetinin düşünce birikimini e, Yunan'dan Hristiyanlar arasındaki tartışmalardan üretmek çok yaygın bir çabadır Orientalistler arasında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 metemeillidir efendime söyleyeyim. Ee, kafaları akılla, felsefeyle uğraşmaz. O halde onlar mistiktir, felsefe üretemezler ama büyük bir felsefi birikim var. Bunu ne yapalım? Bunu e, e, ifadesi de tercüme olmalıdır. Onun için Arapça felsefe diye isimlendirildi. Burada bir örnek veriliyor. Örnek şu.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 bunu şehrezuri de aktarıyor. Ben şehrezuriden aktarıyorum. Sonra bu tercüme sonrasında e, İskender ne kadar kitap varsa bunların hepsini Babil'de topladı, yaktı ve e, tercüme de Mısır üzerinden Yunanistan'a gönderdi. Olay bu kadar basit değil. Fakat biz yine de Yunan tarihçilerinde biliyoruz, ki Yunan tarihçilerin eserlerinde.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 Şimdi en önemli eleştirilerden bir tanesi Edward Said'in, Filistinli Hristiyan e, filozof Edward Said'in Orientalizm eleştirisi olduğunu biliyorsunuz. Bu kitapta okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ben yazmakla vakit kaybetmeyin, birisi aşağıya yazsın. Edward Said, Orientalizm mutlaka okunmalı. Nasıl olsa yazdıklarımız kalıyor. E, Edward Said, Orientalizm mutlaka okunmalı. Çünkü... Bu kitap bir zihniyet devrimi yarattı ve dedi ki, ee, Batırların, evet X'e ye yeni yazdı, Said'in sonundaki D olacak, Said.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 Bir milletin devri gelir, öteki milletin devri geçer. Fakat bir hakikat milletlerden, millete, ümmetlerden, ümmetlere, insanlardan, insanlara aktarılarak devam eder. Bilim kültür de böyle. Kindi e, geçmişe dair büyük bir saygı duyulması gerektiğinden bahsediyordu. Fakat şunu söylüyordu. Biz, bizim aldığımız ezeli i hikmet. E, ezel -i hikmet evet, fakat onun modern göndermelerinden... E, imtina ederek bunu söylüyorum. Modern göndermelerinde çok daha farklı şeyler var. Çünkü orada dillerin, dinlerin dillerin değil daha de doğrusu dinlerin birliğine varan bir ilkeye kadar çıkmakta. Ben ondan uzak durarak söylüyorum bunları. Şimdi arkadaşlar dedik ki Orientalist zihniyet e, Edward Said tarafından eleştirildi fakat halen ciddi bir şekilde varlığını sürdürmekte. Biz Müslümanlar tarafından da oldukça büyük rağbet görmekte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 O halde nasıl yorumlanmalı? Az önce söylediğimiz şekilde her toplum bilim ve felsefe üretinken kendinden öncekilerden, bilimlerden istifade eder. Ortaçağ, modern Avrupa nasıl İslam dünyasından istifade ettiyse aynı zamanda istifade ettiler tabi. İslam bilim ve felsefesi de e, Yunanca'dan e, ve diğer dillerden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 düşünmeye yükseltti. Çölün karanlığında pesimizi olmuş bir toplumdan sadece Allah'a inanan yüksek bir zihniyete yükseltti. O halde arkadaşlar bu zihniyet dönüşümü, bakın bununla ilgili çeşitli kitaplar vardır. Bir ekonomik kalkınma sağlayan şey de zihniyet dönüşümüdür. E, parça parça kabile halinde bulunan insanları bir araya getiren de zihniyet dönüşümüdür.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 bulunmuyor. Fakat hikmet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de bulunduğunu biliyorsunuz. Ud'u ile sebi'li rabbike bil hikmeti diye vel mev'ezetil haseneti ve cadilhum billeti ahsen şeklindeki ayetteki hikmeti biliyorsunuz. Biz Davut'a Kur'an e, kitabı ve hikmeti öğrettik ve diğer peygamberlerle ilgili sen e, kitap hikmet e, iman nedir bilmezdin şeklindeki ayetlere benzer şekilde Kur'an'la beraber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 hesap yapmadım düşünüyor. Evet, biraz öyle oldu şu durumda. Şimdi Kitab-ı Tevhid eserinde İmam Maturidin'in birkaç e, aklın ve düşünmenin farz olduğuna dair daha önce söylediğimiz şekilde kitabın ismi olduğunu söylersek tabii ki farz olduğunu İmam Maturidin bu şekilde söylemiyor. Fakat taklidin, bağlanmanın mazur görülebilecek bir davranış olmadığını naklediyor kitabımız. Maturidin'in kitab Tevhidinde.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 e, mantığa dairdir ve dini ilimlerde bunun nasıl kullanılacağına dair örnekler vardır. İmam Gazani Vefatı 505-1111 Dolayısıyla arada nereden baksanız Allah. bir eline fark var. E, İbni Hazm'ın e, bu eseri de Allah'ın varlığı, dini hükümlerinin kendi değerlerinden çıkarılması, ilahi kelamın anlaşılması, hak ile batın ayırt edilmesi gibi konularda bu e,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 sisan has fi il Kelam ya da al-has al-bas bunu ben yazabilirim al-has al-bas yani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 Alelbas yani araştırmaya teşvik. Araştırmaya teşvik adlı kitabında neden düşünmemiz gerektiğini, neden deliller tertip etmemiz gerektiğine dair uzun uzatlı örnekler veriyor. O kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Son örnek Gazali. İmam Gazali de benzer bir biçimde algıladığını söylüyor metnimiz. Pek çok eserinde aklın değerini önem veriyor. Size tavsiye ederim. Ee, İhya Uluyumit'in ilim bahsini okuduğunuzda,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 ee, tehlikelerine dikkatle de çekmişlerdir. Dersimizin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum.